şeytan-ı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve salatü ve selamü ala nebiyin-el muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala jami'il enbiya'i vel murselin el -ebrar. Kıymetli kardeşlerim, Recep ayının içerisindeyiz. Müthiş bir sevinç vardı yüreklerimizde muhakkak. Hepimiz öyle. O sevinç yine devam ediyor ama böyle yürek dünyamızda, zihnimizde, aklımızda farklı bir biçimde değer ihtiva eden bir büyük insanı, bir büyük alimi, rahimi rahmana yolcu etmenin mahsuniyetini de yaşıyoruz. Hepiniz haberdar oldunuz. Muhammed Emin Saraçoğlu Efendimizin vefatından onlar bizim bu son dönemlerimizin Çınarlarıydılar gerçekten bize çok büyük katkıları oldu bu topraklara bu toprakların insanına ilim adına alim adına ahlak adına edep adına çok şey öğrettiler. Bize bu manada güzel örneklikler temsiliyetler bıraktılar ve böyle bazı şeyler de zihninizde çağrışınca ister istemez bir mahsuniyet yaşıyorsunuz. Hepimiz ölümün bir hak olduğuna inanmış insanlarız. Ama bildiğimiz bir hakikatte var ki alimin ölümü alemin ölümüdür. Bir alim bir alemdir aslında ve biz son bir yıldır çok değerli insanları Rabbimize yolcu ettik. Bu değerli insanların son halkasını da Emin Saraç hocamız oluşturdu. Cenab-ı Hak binlerce kez rahmet eylesin, siz de dua edin, onun için Kur'an'lar okuyun. Mağfiret dileyin inşallah gündeminiz olsun Allah bizi de onların yolundan onların bize bıraktığı o mirası hakkıyla sahip çıkarak gereğini yerine getirecek sadıklardan eylesin. Çok şey söylenir ben dersime başlayacağım ama bir cümle söylemek istiyorum özellikle genç kardeşlerime bir örnek olsun bir model olsun diye Emin Sara Çocu Efendi dediğimizde çok şey söyleriz gerçekten. Ama şöyle güzel bir şey var bu çağın insanları olarak kaybettiğimiz bir şeyi hatırlamamız için bunu anmamız gereker, gerekecek. 65 yıl boyunca bir insan bir caminin müdavimi olabilir mi? 65 yıl bir ömür bir caminin böyle bir yerinde bir ders halkasında bu istikrarı devam ettirebilmenin adıdır Emin Saraç rahmetullahi aleyh. Bu önemli bir şey, istikrar çok önemli bir şey. Özellikle ilim için ve hiçbir şekilde şana, şöhrete, reklama, şuna buna tenezzül etmeden orada bir hizmet yürüttü. Onlarca hatta yüzlerce insan yetişti o ders halkalarından. Onun o manevi kurduğu sofradan kimler nasiplendi, kimler neler aldı. E şimdi Fatih Camisi de yetim kaldı, biz de yetim kaldık. Yeri doldurulamayacak ve gerçekten yüreklerimizi yakacak bir ayrılıkla çekip Rabbine doğru yürüdü. Allah binlerce kez rahmet eylesin. Cenab-ı Hak mağfiretini üzerinden eksik eylemesin. İnşallah bizleri onun kapanmayan amel defterleri olarak kabul buyursun. Bundan sonra yapacağımız güzellikler de bize ve bizim gibi daha nice insana katkı sağlayan o büyük insanın sevaplarını arttıracak vesileler olsun inşallah. Dediğim gibi üç aylardır çok farklı bir maneviyat var bugünlerde. İnşallah hepiniz, hepimiz onun için bu manada bazı hayırlarımızı çoğaltmaya da kendimizi şimdiden programlayalım. Cenab-ı Hak hepimize bu manada güzellikler nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim Sireti i Enbiya yolculuğumuzda bir büyük peygambere geldi söz. Hz. Lut'a kavuşmuş olduk. Bugün itibariyle emin olun Hazreti Lut'u okumak, anlamak, kavramak, anlatmak peygamberler silsilesi içerisinde en zorudur. Bu konuda benim de çok zorlandığımı bilmenizde fayda var. İnşallah bunu niçin söylüyorum? Dualarınıza muhtaç olduğum için söylüyorum. Dua edin de Allah zorumuzu kolay kılsın da bu işlerin hakkını verebilelim. Niye zordur Hazreti Lut'u? Anlatmak, okumak, öğrenmek zor olduğu gibi anlatmak da zor ya niye zordur? Bu sadece bilinen o kavmin ahlaksızlığıyla alakadar bir durum değil. Genelde Lut aleyhisselam der demez hemen aklımıza bilinen şey gelecek ama o değil. Benim zorlandığım mesele başka şeyler yani o zorluğu sizinle biraz paylaşmak durumundayım ki mesele biraz daha işin bidayetinde zihnimize iyice oturmuş olsun bu, bu derslerde çokça kullanacağız. Onun için en başta özür dilemek durumundayım. İşte eşcinsellik kelimesini, kavramını kullanacağız. Başka kavramlar kullanacağız. Bunun için ne olur kusurumuza bakmayın. Bu kürsüde belli şeyleri korumaya çalışıyoruz ama netice itibariyle konu biraz bununla alakadar olduğu için bu kavramları çokça kullanmak durumunda kalacağız. Hazreti Lut'u anlattığımız bu süreçte. Ama beni zorlayan o da değil. Yani sadece meselenin o kavmin işlediği ahlaksız fiillerle falan alakası yok. Şunu işin başında da koyalım zihnimizin bir ucuna. Biraz da merak uyansın. Biraz da siz irdeleyin bu meseleyi. O ahlaksız kavmin helak olma sebebi sadece bilinen o amel de değildir. Yani o kavim sadece eşcinsellikten dolayı helak olmadı. Ne yazık ki biz sadece ona indirgediğimiz için Hazreti Lut'u ve Hazreti Lut'un mesajlarını bir türlü anlayamıyoruz. Kur'an bu kadar nazarlarımıza veriyor. Gözümüzün içine sokarcasına birçok yerde hakikatleri böyle önümüze seriyor. Ama biz bir yere takılmış zihnimiz. Hep orayla alakalı meseleleri konuşuyoruz. Onu da doğru dürüz konuşmuyoruz. İnşallah bu dersler vesilesiyle bazı şeyleri biraz daha netleştirmeye çalışacağız. Ama işin bidayetinde şunu çok iyi bilelim ki gerçekten o ahlaksızlık, tek boyutlu bir ahlaksızlık değil, bilinen manada sadece eşcinsellik değil, çok çok çok daha ötesi meseleler var ve o ötesi meselelerden dolayı zaten o Elem verici azap geldi o kavmi buldu ve onlar bizlere de ibret olsun diye Kur'an'da anlatıldı. Hatta hatıraları kalıntıları da kıyamete kadar gelecek olan insanların ibret almaları için şu anda bile canlı bir ayet olarak karşımızda duruyor. Biz de meseleyi bu çerçeveden zaten değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi ben... Kendimin zorlandığı alanlardan üç tanesini sizinle bir paylaşmak istiyorum. Niye Hz. Lut'u anlatmak bana zor geliyor? Neden ben zorlanıyorum? Hz. Lut'u konuşurken... Ya da onun üzerinden belli şeyleri anlamaya çalışırken niye belli şeyler biraz böyle farklı bir biçimde yüreğimizi sıkıyor, zihnimizi sıkıyor? Benim yani ben işte bir hatip olarak bu işi size aktarmaya çalışan bir kardeşiniz olarak bu işin hangi meselesinde zorlanıyorum? Bunun üç tanesini derslerin başında size bir vermek istiyorum. Bakın benim güzel kardeşlerim Lut aleyhisselam dediğiniz anda karşınızda, İnancı çok derin ve çok sağlam bir peygamber var. Siz onu tanıdıkça kendi inancınızı sorgulamaya başlıyorsunuz. Ben bunu yaşıyorum. Birçok peygamberde yaşıyorum. Hazreti Lut'ta biraz daha fazla yaşıyorum. Peygamberlerin hepsinde inanç noktasında inanılmaz derecede bir derinlik vardır. Yani onlar Allah'ın seçkin kulları Allah onları seçtiği özel farklı onlara ikramlarda bulunduğu vahiy gibi başka insanların hiçbir şekilde tecrübe edemeyecekleri şeylere ve maneviyat dünyaları peygamberlerin çok çok farklıdır. Yani bizim onu anlayabilmemiz mümkün değil onu başta bir kere kabul edelim. Biz bütün peygamberlerde inanç noktasında bir derinlik görürüz, bir sağlamlık görürüz. Ancak Kur'an bazıları için dikkat çekiyor. Özellikle imanlarına dikkat çekilen ve imanlarındaki bazı ayrıntılara dikkat çekilen peygamberlerden biri de Hazreti Lut. Şimdi bunları ayetlerden okuduğunuzda görüyorsunuz bakıyorsunuz ki müthiş fırtınalar var etrafında. İç dünyasında hanesinde bütün bu fırtınalara rağmen inanılmaz dingin bir iman var karşınızda. Bir sükunet var karşınızda ve siz o sükuneti Kur'an'daki o ayetlerden çok rahat bir biçimde okuyabiliyorsunuz. Hazreti Lut'u bu şekilde öğrendiğiniz zaman da kendi inancınızı sorguluyorsunuz. Ben sizi bilmem ama kendime diyorum bunu sen nerede o peygamberler nerede diyorum. O peygamberlerle aynı cennete talipsin hani nerede nerede diyorum ve kendimi bu noktada sorguluyorum. Ve sizi de buna davet ediyorum aslında yani inanın ki bunu yapmak güzel bir şey bunu yaptıkça bazı şeyleri biraz daha farklı bir biçimde dünyamıza taşımış oluruz. İkincisi Hz. Lut'u anlatmakta niçin zorlandığıma dair ikinci madde karşınızda davası çok yüce ve çok zor olan bir peygamber var. Siz onu tanıdıkça sırtınızdaki yükün ağır değil hafif olduğunu itiraf etmeye başlıyorsunuz. Şimdi sen de ben de bir şekliyle işte Allah'ın verdiği ikram çerçevesinde bu dine hizmet etmeye çalışıyoruz. Ne kadar ediyoruz o Rabbimiz yarın hesap defterleri açtığında göreceğiz. Ama gerçekten dine hizmet etmek kolay bir şey değil. Çok zordur. Zor bir görevdir bu. Bu işi hakkıyla Götürebilmek her baba yiğidin harcı değildir. Nefsinizi bulaştırmadan, şeytanın size bu noktadaki ambalajlarına kapılmadan, dünyanın cazibesine gönlünüzü kaptırmadan bu işi istikrarla devam edebilmek kolay mı? Çeken bilir bu işin ne kadar zor olduğunu. İşte biz ufacık bir şeyler yapan insanlar bile bunun zorluğunun altında eziliyoruz. Şimdi bu ezilme ile karşı karşıya kaldığımızda, Bazen farklı şeyler de söylüyoruz ya işte biz böyle ağır bir yükün altındayız şöyledir böyledir bizim işte sırtımızdaki yük ağırdır büyüktür bir şeyler söyleniyor. İnanın Hazreti Lut'u insan öğrendiğinde utanıyor bir daha böyle bir şey söylesin. Öyle bir ağır yük var ki onun sırtında öyle bir ağır sorumluluk var ki onda da diğer peygamberlerde de ama Hazreti İluluk'ta dikkat çekiliyor. Yani Kur'an'da bakın buraya bakın deyip nazarlarımızı oraya çektiği için sizin de nazarlarınız orada yoğunlaştığı için bir bakıyorsunuz ve ister istemez sorguluyorsunuz bazı şeyleri ve artık taşıdığınız yükle barışıyorsunuz. O yükler hafif geliyor daha ağırını gördüğünüz için. Siz daha büyüklerini gördüğünüzde benim yüküm var demeye utanıyorsunuz. Ben de yük taşıyorum diyemiyorsunuz Lut aleyhisselamı gördüğünüzde. Çünkü o daha farklı bir dünya taşıyor bir dünya. Koca bir dünya var onun sırtında. Onu fark ettiğinizde benim de yüküm var demeyi demeyi kendinize ar kabul ediyorsunuz. Hz. Lut'u anlamaya çalışırken zorlandığım üçüncü konu da şu benim güzel kardeşlerim karşınızda imtihanı çok büyük ve çok ağır olan bir peygamber var siz onu tanıdıkça hayatınızdaki imtihanların aslında çok basit olduğunu ikrar etmeye başlıyorsunuz çok ağır bir imtihan var nasıl bir imtihan ya evde sizinle aynı yastığı paylaşan hayatınızın arkadaşı yoldaşı işte hanımı ihanet ediyor size ihanet yani sizin evinizin içindeki sırları dışarıya taşıyan bir kadın ve siz bununla bir hayat yaşıyorsunuz. E şimdi bir iki işte ailevi anlamda ufak tefek şeyler için dünyayı ayağa kaldıran bizim gibi insanlar şunu anlasa bu imtihanın ağırlığının ne olduğunu bir görse Lut aleyhisselamın bu imtihanın altında neler çektiğini ama buna rağmen yine de davasından yine de mücadelesinden yine de azminden yine de gayretinden bu noktada hiçbir şekilde taviz vermeden bu işi yürütme noktasındaki hassasiyetini görse emin olun bütün imtihanlarınız gözünüzde küçülüyor. Aslında bunların ne kadar basit olduğunu siz o büyüğe baktığınız zaman ikrar etmek durumunda kalıyorsunuz ve farklı bir biçimde bir ruh hali taşıyorsunuz. Ben de o ruh halini şu anda en üst düzeyde taşıyan bir kardeşinizim. Dua edin de inşallah hakkını verebilmek nasip olsun bize. Eğer hakkıyla anlayabilirsek Hazreti Lutu daha önceki peygamberleri anlamı adına verdiğimiz çabayı çabanın bir benzerini burada verirsek ve oradan aldığımız bazı şeyleri de Kavrayabilirsek yani içselleştirebilirsek hayatımızda da biraz olsun taşıyabilirsek emin olun Kur'an eğer bir şeyi mevzu bahis etmişse tarihi anlatmak için değil bugünü ve yarını anlatmak için anlatmıştır. Hazreti Lut'u da bize bunun için anlatıyor. Gerçek manada anlayabilmek hepimize nasip olsun. Allah gönlümüze sükunet versin. Dilimizin bağını çözsün. Anlayışlarımızı arttırsın. Kavrayışlarımızı bereketlendirsin. Lut aleyhisselamı şöyle Recep ayında başladığımız bu güzel yolculukla bugünün ahlaksız dünyasına ahlak adına çok önemli şeyler söyleyen o büyük peygamberin verdiği mesajlarla Emin olun çok farklı ufuklar kazanacağımızı umuyorum. İnşallah duamız o olsun ki Allah bu noktadaki hepimizin istifadelerini bereketlendirmiş olsun. Şimdi bugün ilk dersimiz ve ilk dersimizin başlığı alemlere üstün kılınan bir peygamber Hazreti Lut. Bilenler hemen fark ettiler tabi alemlere üstün kılınma çok önemli bir ifade iddialı bir ifade. E bu bir, bir ayet. Bir ayetten biz aldık bunu zaten ayetlerin ışığında yürümeye çalışıyoruz. Enam suresinin 86. ayetinde Rabbimizin bazı peygamberleri sayarken Lut aleyhisselamı da o peygamberlerin içerisinde saydı ve onların alemlere üstün kılındığını söyledi. Alemlere üstün kılındı onlar bir de alemlere rahmet olarak gönderilen var. O alemlere rahmet olarak gönderilen istisnai bir ifadeyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdir biliyorsunuz. Onların hepsinin mücadelesini hayatında böyle cem eden birleştiren bir peygamber olarak son nebiyi son peygamberi okuruz. Ama şimdi konumuz bizim Hazreti Lodun. Bu alemlere üstün kılınan peygamber ifadesini anlayabilmemiz için bir Kur'an'ın içerisine girmemiz lazım. Dediğim gibi bu ifade En'am suresinin 86. ayetinde ama biz 83. ayetinden itibaren bir okumamız lazım. Şimdi 83, 84, 85, 86 bu dört ayeti Hz. İbrahim derslerinde de Hz. İsmail derslerinde de Haset İsa derslerinde de epey kullandık biz yeri ve zamanı geldiğinde o ayetlerden baya biz bir bazı şeyleri aldık mesajlar da çıkardık oradan ama bugün bir başka okuyuşa tabi tutacağız. Kur'an'da böyledir bir ayet bir bakacaksınız on farklı meseleye yüz farklı meseleye hatta emin olun mübalağa yok bunda bin farklı meseleye bize bu noktada mesajlar verecek bir hale dönüşecek. Burada da o ayetleri biz geçmiş derslerde o peygamberlere ait mesajları anlamı açısından okumuştuk. Şimdi bir başka meseleyi anlamı açısından okuyacağız. Ayetlere ne olur dikkat edin bakın 83. ayetten itibaren okuyoruz. Diyor ki 83. ayette bir şeyler söyledi zaten öncesinde İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdendir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. Enam 83. Bu ayette seçilen ve gönderilen peygamberlerin özelliğine dair bir şey söylüyor. O hemen dikkatimizi çekmeli. O ifadenin altını çiz çizeceğiz. Nedir o? Dilediğimizin derecelerini yükseltiriz. Nerfa'u derecatin men neşa. Biz dilediğimizin Derecelerini yükseltiriz bunun altını bir çiziyoruz şimdi bunlara tekrardan döneceğiz 84. ayeti okuyoruz biz ona İbrahim'e İshak ve Yakub'u da armağan ettik İshak'ı ve onun ardından da Yakub'u da armağan ettik hepsini de doğru yola ilettik buranın da altını çizeceğiz şimdi daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da doğru yola iletmiştik. Biz iyi davrananları işte böyle mükafatlandırırız. Bakın bu ayette 84. ayette seçilen ve gönderilen peygamberler içinde iki özellik nazarımıza verdi Kur'an. Birincisi ne? Kullen <gülüyor> hedeyne hepsine hidayet bahşettik. Yani onları doğru yola ilettik. Ve kezâlike neczil muhsinin biz iyi davrananları, muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Buradan da iki tane ifade aldık etti üç. Şimdi bunları toplu bir biçimde de göreceğiz zaten. 85. ayete geliyoruz. Orada da diyor ki Rabbimiz Zekerya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerdendi. 85. ayette de yine bir ifade dikkatimizi çekiyor. O ifadeyi de alacağız. Olacak 4. O ifade ne? Kullun mines salihin. Bunların hepsi salih kimselerdendi. Etti 4. Şimdi okuyoruz 86. ayeti. 86. ayet muhteşem bir ayet. Muhteşem, acayip bir güzellik var o ayette. Siz de dikkat edin o ayete. Rabbimiz diyor ki ve İsmail ile vel yesa ve Yesa ve Yunus ve Lut'e ve kullen ne alel alemin burada da bir ifade geldi işte İsmaili Elyasa'yı İlyas değil İlyas'ı söyledi. Elyasa başka Sira-i Enbiya'da Elyasa da gelecek zaten. Yunusu ve Lut'u da doğru yola erdirmiştik. Her birini alemlere üstün kılmıştık. Zaten buradan aldık serlevayı, buraya tekrardan döneceğiz. Buradan da bir kavram aldık mı bir ifade daha doğrusu ve kullen ne alel alemin Onları alemlere üstün kıldık etti beş. Şimdi bir daha tekrar edelim bakın bu 5 tane ifadeye ne olur dikkat edin ekrana da ayetler gelecek zaten. derece derecetin menneşe dilediğimizin derecelerini yükseltiriz. Kullen <gülüyor> hedeyne hepsine hidayet bahşettik. Doğru yola ilettik ve kezalike neczil muhsinin biz iyi davrananları muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Kullun mine salihin bunların hepsi salih kimselerdendi ve kullen faddalna alel alemin her birini alemlere üstün kıldık. Beş tane cümle kullandı Rabbimiz bu ayetlerde bu beş tane ifade nedir biliyor musunuz? Seçilen ve gönderilen peygamberlerin özellikleridir. Siz peygamberlerin değer ve kıymetini Kur'an'dan öğrenmek istiyor musunuz? Ah! Size burada çok önemli bir mesaj var. Beş şey açık aslında ama ben biraz daha anlaşılır kılmak istiyorum ki zihnlerimize iyice otursun. Madem söz bu noktaya geldi peygamberlerin değer ve kıymetlerini iyice bilelim ki o peygamberlerden bir peygamber olan Hazreti Lut'un hayatında yürürken bunlarda işin bidayetinde heybemizde şöyle bir dursun. Peygamberlerin değer ve kıymetini bu ayetlerden o ifadelerden öğrendiğimizde o beş ifade bize şunları söylüyor. Bir... Onlar dereceleri yükseltilmiş seçilmişlerdir. Peygamberler seçilmiş insanlar. Ismarlama Allah onları belli bir yasaya göre ısmarladı seçti. O ayrı bir bahisti geçmiş derslerde de söylemiştik hatırlarsanız. İkincisi onlar doğru yolun doğru elçileri olan hidayet önderleridir. Üçüncüsü onlar iyiliğin zirvesini yakalamış. Ve bundan dolayı mükafatlara mazhar olmuş muhsinlerdir. Dördüncüsü onlar salihlik çizgisini en güzel bir şekilde gösteren temsil kahramanlarıdır. Beşincisi onlar bütün yaptıklarıyla alemlere üstün kılınmış, böylece kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa örnek kılınmış rehberlerdir. Şimdi benim güzel kardeşlerim hep diyorum ya biliyorum ki yapıyorsunuz yaptıklarınızdan bazılarından ben şöyle ya da böyle haberdar oluyorum çünkü inanın şurada söylenen bu beş tane madde var ya böyle bir iki saatinizi verip üzerinde durmanız gereken bir mesele çünkü değer ve kıymetlerini tam anlamıyla takdir edersek peygamberlerin Ayetler onları anlattığında biz daha farklı bir konumla ve daha farklı bir karşılıkla o ayetlerin karşısında konumlanmış oluruz. Bu peygamberlerin değer ve kıymeti bugün anlaşılmadığı için ayetlerde ifade edilen birçok şey bizim dünyamızda istenilen karşılık bulmuyor. Onun için özellikle burayı biraz önce verdiğim ayetler çerçevesinde böyle biraz irdeleyin siz ve biraz üzerinde durun. Neler neler siz de yakalayacaksınız onu çok iyi tahmin ediyorum. Allah hepinizin hepimizin istifadesini burada da çoğalsın inşallah. Şimdi Enam suresinin 86. Ayet, ayetinde geçen ifadeye bir daha döneceğiz. Neydi o ifade? Ve kullen faddalna alel alemin her birini alemlere üstün kıldık. Burada 86. ayette dört tane peygamber sayıyor. İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut. Yeri ve zamanı geldiğinde bunların her birinin neden alemlere üstün kılındığını söyleyeceğiz. Ama şimdi konumuz Hazreti Lut. Hazreti Lut'un burada üstün kılınmasının önemli bir sebebi var benim güzel kardeşlerim. Bu sebebi yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Bakın faddalna alel alemin aklınızda dursun. Tam bu kalıba uygun bu kalıbı karşılayacak bir başka kalıp okuyacağız şimdi Kur'an'dan. İki tane ayet Aynen tekrar edilir Kur'an'da. Kur'an'da tekrarlar var biliyorsunuz. Bunda o, bu da o iki ayetlerden bir tanesi. Araf suresinin 80. ayeti. bu suresi 28. ayet. Aynıdır ayetler. Ama Kur'an'daki bu tekrarlar salt tekrar olarak değerlendirilmemeli. Geçtiği yerdeki vurgu itibariyle dikkate alınmalı. Bunları biliyorsunuz zaten. Bu Araf suresinin 80. ayetiyle Ankebus suresinin 28. ayetinde söylenen şu. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti. Gerçekten siz sizden önce alemlerde hiçbir toplumun yapmadığı bir hayasızlığı işliyorsunuz. Alemlerde hiçbir toplumun yapmadığı bir hayasızlığı işlediklerini onlara söylüyor. Bu ayet çok bizim işimize Yarayacak bu ders silsilesinde birçok şey çıkaracağız burada yani eşcinsellik denilen o ahlaksızlık sadece Hazreti Lut ile mi başladı bunun tarihçesini bu gerçekten burada söylenen onlarla başlanan şey mi yoksa onlarla başka bir şey mi var bunlar yeri geldikçe değineceğiz şimdi bizimki bugünkü dersimiz bir mukaddime dersi burada da şu anda o meseleleri irdeliyor değiliz ama o yeri geldiğinde göreceksiniz neler neler çıkaracağız. Bu iki ayette geçen hayatsızlığın da ne olduğunu göreceğiz. Nasıl olduğunu bugünün dünyasındaki hayasızlıklara benzeyip benzemediğini benziyorsa hangi boyutlarla benzediğini hangi boyutlarla benzemediğini Hazreti Lut'un bu hayasızlıkla nasıl mücadele ettiğini bunların da hepsini göreceğiz. Şimdi burada biz başka bir şeyi anlamak için gayret ediyoruz. Ayeti bir okuyalım. Bakın dikkat edin. Veluten izqale li kavmihi innakum lete'tunefahişete lete'tunel fahişete masbahu kum biha min ahadin minel alemin. Bu minel alemin'in altını çizin. Orada bir şey söyledi yine alemlere vurgu yaparak Burada bir şey söyledi yine alemlere vurgu yaparak. Ne dedi burada? Lüt dedi ki kavmine onu peygamber olarak onların karşısına geçince. Siz öyle bir hayasızlık ahlaksızlık yapıyorsunuz ki alemlerde bunun hiçbir şekilde karşılığı yok. Hiç kimsenin alemlerde şimdiye kadar yapmadığı bir hayasızlığı işliyorsunuz. Şimdi buradan bir şeyi çıkarıyoruz benim güzel kardeşlerim. Yarım saat oldu bakın derslerde ders bir saati biraz belki geçebilir. Dersin en önemli cümlesini şimdi kuracağım. İnşallah meramımı anlayacaksınız. Çünkü bu önemli bir şey bir derdimiz var ki ben bu kadar sizin dikkatlerinizi çekiyorum. Onun için şimdi kuracağım cümleye ne olur bir dikkat kesilin. Hazreti Lut'un üzerinden burada bize verilen şey nedir biliyor musunuz? Alemlerin o güne kadar şahit olmadığı bir ahlaksızlıkla asla o ahlaksızlığın reklamını yapmadan ahlaksızlığın yayılmasına katkı sağlamadan ahlaksızlıkla mücadele ediyorum diyerek aslında ahlaksızlıkların ahlaksızların ekmeğine yağ sürmeden ve o ahlaksızlıkla mücadele ederken o ahlaksızlardan etkilenmeden Mutedil bir mücadele koymuş ortaya Hazreti Lut bununla da aleme üstün kılınan elçilerden biri olmuş bilmem anlatabildim mi cümlemi bir daha tekrar etmek istiyorum yani Hazreti Lut'un alemlere üstün kılınma kodlarını buradan çıkarabiliyoruz bakın Hazreti Lut niye alemlere üstün kılındı o verdiği mücadeleyle o mücadeleyi nasıl verdi onun işte en önemli işaret taşlarını buradan çıkarıyoruz. Alemlerin o güne kadar şahit olmadığı bir ahlaksızlıkla ahlaksızlığın reklamını yapmadan, ahlaksızlığın yayılmasına katkı sağlamadan, ahlaksızlıkla mücadele ediyorum diyerek aslında o ahlaksızların ekmeğine yağ sürmeden, o mücadeleyi devam ettirirken de kendisi ve kendisine inanan müminlerin Ahlaksızlardan etkilenmeden mutedil bir mücadele ortaya koymuş böylelikle de alemlere üstün kılmıştır. Binlerce selam olsun Hazreti Lut'a ve onun bu mücadelesini anlayan hidayet önderlerine ve o hidayet önderlerinin yolunu kendine yol edinmiş olan Risalet davasının mensuplarına. Bu cümlem aklınızda iyice dursun bu bir dert. Bazen biz ahlaksızlıkla mücadele ediyoruz diye farkında olmadan bu işin reklamını yapıyoruz. Bazen "güya bir ahlaksızlığı ortadan kaldıracağız" iyice toplumda yayılmasına sebep oluyoruz. Adamların haberi yok. Yarım yamalak işte birileri bir şeyler konuşuyor, birileri haberdar oluyor bu yalan yanlış şeyden ve ya da ahlak işine ya da fikirsel anlamda bir sapmadan. O işi güya ben ortadan kaldıracağım diye insanların gündemine getiriyor. Ya o orada 3-5 insanın yaptığı bir iş sen niye taşıdın buralara? Niye insanlara haberdar ettin bundan? Niye binlerce insanın bu yanlıştan haberdar olmasına sebep oldun? Biz yanlış şeyler yapıyoruz benim güzel kardeşlerim. Yanlış şeyler yapıyoruz. Bazen kaş yapalım diyerek göz çıkarıyoruz. Ve yaptığımız o yanlışlığın farkında da değiliz. Bu noktada işte biz peygamberlerin mücadele ve yöntemlerini iyice anladığımızda doğru işi yapmak yetmiyor sadece doğru işi doğru zamanda. Ve doğru zeminde yapma sorumluluğunu da öğreniyoruz. E bunları öğrendiğimizde hayatlarımıza ayar veriyoruz. Bazen samimiyet yetmiyor ki iyi niyet yetmiyor ki sadece ben iyi niyetle bir şeyler yapmamla bir yere vardıramam bazı şeyleri. Bu işin doğru bir stratejiyle doğru bir yöntemle yürümesi gerekir. İşte bize bunu gösteriyor o güzel peygamberler. Eğer biz bunları doğru bir biçimde anlayabilirsek neler neler alacağız. Allah doğru bir biçimde alabilmeyi hepimize nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim ilk ders ya Hazreti Lut'la alakalı şöyle biz ben okudum ayetleri bu hafta bir kez daha bir kez daha bir kez daha baya bir ayetler var onları toplu bir biçimde haftaya vereceğim zaten size okudum okudum okudum sonra dedim ki ben Lut aleyhisselam deyince aklıma neler geliyor bunları ben bir zihnimde netleştireyim kardeşlerimle de bu ilk derste bunu paylaşayım Hazreti Lut nasıl bir peygamber Kur'an'a göre? Ayetlerden baktığımda çok güzel bir şey yakaladım. 10 tane aslında kavram üzerinden biz Hazreti Lut'u iyice anlayabiliriz. Bu 10 kavramda mim ile başlayan 10 kavram. Mim ney? Mühim yani bir de oradan anlayalım. Biz eskiden Arapça kitapları okurken eğer bir yerde böyle önemli bir şey varsa mühimin işareti oraya, olarak oraya bir mim koy, koyardık. Mimlemek deriz ya bazen mimlemek, mimlenmek yani mühim olduğunu da işaret etme anlamındadır zaten. On tane mim ile başlayan kavram vereceğim. Bakın Hazreti Lut deyince karşımıza nasıl bir peygamber çıkıyor. O bir mümin, o bir murselin. O bir muvahhid, O bir mucahit. O bir münzir. O bir mutatahhir. O bir mahsun. O bir mazlum. O bir muhacir. O bir muallim. 10 tane. Tabloda da görüyorsunuz zaten. Ayetleri de görüyorsunuz. O bir mümin. Ankebut suresinin 26. ayeti. O bir murselin Saffat suresi 133. ayet. O bir muvahhid şu ara 161. O bir mucahit şu ara 164 o bir münzir kamer suresi 33. ayet o bir mutatahhir araf 82 o bir mahsun hut 78 o bir mazlum hut 80 o bir muhacir hicr 65 o bir muallim saffat 137 138 Birer cümleyle böyle fazla detaylandırmaya vaktimiz yetmez ama bir, bir iki cümle biraz anlayalım. Çünkü çok güzel mesajlar var inşallah anladığımızda nasıl bir peygamberin mektebine talebe olacağız. O peygamber bize neler öğretecek en azından bu ilk mukaddimede de bunları biraz olsun anlamış olacağız. O bir mümin dedik. Ankebut suresi 26. ayet. Detaylarını ileride göreceğiz. Hazreti Lut'un amcasıydı biliyorsunuz Hazreti İbrahim. Ona iman ediyor. Ve iman edişi Kur'an'da Ankebut Suresi'nin 26. ayetinde de ifade ediliyor. Fe amene Lut. Bunun üzerine Lut fe orada hemen anlamına gelir zaten. Hemen İbrahim'e iman etti. Çok istisnai bir ifadedir bu biliyor musunuz? Mesela yoktur böyle karşılıklar. Aynı dönemde iki peygamber yaşayacak. Birinin peygamberliği ilan edilmiş birinin daha edilmemiş. Edilmeyen edilene o anda iman ediyor. Bu istisnai bir durum ve bu sadece Hazreti Lut'ta var. Hazreti Lut İbrahim Aleyhisselam'a iman ediyor. Sonra yolculuk başladıktan sonra yolun bir yerinde peygamber olarak Allah tarafından görevlendirilince yeni, yeni bir görev yerine gönderilmiş oluyor. Dolayısıyla burada çok istisnai bir durum var onun imanına dikkat çeken biz de o bir mümin derken biraz bu istisnai duruma dikkat çekiyoruz. Ama bir başka şey daha var ki iman esaslarını içselleştirmesi ve bunun onun dünyasına verdiği katkıları Kur'an'dan okuyunca bir peygamberin mümin olarak bir başlık altında değerlendirilmesinin nasıl önemli bir mesaj olduğunu oradan daha iyi çıkarmış oluyoruz. İkincisi o bir mürselin Saffat 133'te bunu açıkça görüyoruz. Başka yerlerde de var ama hepsi için birer ayet veriyoruz bize yetiyor. O ayette ne diyor? Ve inne Lutten leminel murselin. Gerçekten Lut da gönderilmiş elçilerden biriydi. Seçildi ve gönderildi. Allah onu seçti ve onu zor olan bir yere zor olan bir göreve gönderdi. O da bu zor görevi yüzünün akıyla sonuna kadar devam ettirerek seçilmenin gerektirdiği ne varsa hepsini yaptı yerine getirdi ve Allah onun yaptıklarından razı oldu onun belki de o bulunduğu kavme imanın tohumlarını tamamen ekmemesi oradaki insanların çoğunun kalbini kazanmaması o onun işi değil o onun işi değil o yapacağını yaptı o seçimin hemen İşaret taşlarına Allah'ın onu seçerken ondan beklediği temel vazifelere görevlerine uygun davrandı. Mürselin olarak da bu noktadaki sorumluluğunu yerine getirdi. Üçüncüsü o bir muvahhid şu ara 161. Muvahhid ne demek? Tevhid akidesini ...iliklerine kadar anlamış ve özümsemiş insan demektir. Bütün peygamberler birer tevhid abidesidir, birer muvahhid abideleridir onlar. Ama özellikle Hazreti Lut için de bu dikkat çekilir. Onun için biz de dikkat çekiyoruz. O her peygamber gibi Allah'ın birliğine, onun hükümranlığına ve her alanda onun tek ve bir olarak kabul edilmesine inandı, içselleştirdi bunu... Karşısındaki muhataplarını da bu hakikate davet etti. Dolayısıyla biz muahhit bir Lut aleyhisselam okuyoruz. E onu okuduğumuzda bir tevhid mücadelesi okuyoruz. Birçok peygamberden okuduğumuz gibi onun o mücadelesi biraz ağır zor bir mücadele. Onun için burada bizim için biraz daha farklı bir ehemmiyet arz ediyor. Dördüncüsü o bir mücahit şu ara 164. Hazreti Lut davası için mücadele eden, davasına sevda ile bağlanan ve bunun için gecesini gündüz, gündüzüne katan birisi. Onun tüm peygamberler gibi, tüm mücahitler gibi eğer ben mücahidim diyorsa bir insan o mücahit sadece savaş meydanlarında, Kılıç sallamasıyla alakadar olan bir durum değil işte insanların içinde ben mücahidim şöyleyim böyleyim diye hava atmasıyla değil en önemli kriteri ölçüyü Kur'an koyuyor bize. Eğer o bir mücahitse hiçbir dünyevi beklenti içerisinde olmamalı hiçbir dünyevi bu hiçbir dünyevi beklentinin içerisinde iktidar var mı var güç var mı? Var kuvvet var mı? Var mal var mı? Var şan var mı? Var şöhret var mı? Var kadın var mı? Var ne var? isterseniz var hiçbir beklenti içerisinde olmamalı hiçbir beklenti içerisinde olmadan dünyevi anlamda bir beklenti içerisinde olmadan davası için gayret eden insana mücahit deniyor. Eğer mücahidin ne olduğunu öğrenmek istiyorsak işte Kur'an'ın bize verdiği tarif böyle bir tarif. Ve bunu Lut Aleyhisselam ve onun gibi bu yolun hidayet önderlerini çok güzel bir biçimde bizim nazarlarımıza verdiler. Onlarca ayette onlarca peygamber için okuduğumuz bir hakikati bakın burada Hazreti Lut için okuyoruz. Ve es elukum 'aleyhi min ecri in ecriye illa alal rabbil alemin. Buna karşılık yani bu davetime karşılık size yaptığım bu hizmete karşılık bu cihat adına tebliğ adına mücadele adına yaptığım bunca işe karşılık sizden hiçbir ücret hiçbir ecir beklemiyorum. İstemiyorum da beklemiyorum da benim ecrim yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Bunu biz Lut aleyhisselamın dilinden de ayette okuyoruz onun için o bir mücahit o bir Münzir Kamer suresi 33. ayet Münzir neydi? Nezir yani uyarıcı muhataplarını Allah'tan aldığı vahiy ile yetkiyle uyaran demektir. Onları yaptıkları yanlışlıklarda, kötülüklerden, ahlaksızlıklardan dolayı ikaz eden demektir. Eğer bu durumu devam ettirirlerse onları Allah'ın azabı ile korkutan demektir. Nuh Aleyhisselam da bunu yaptı zaten kendinden önce birçok peygamberin yaptığı gibi. Altıncısı o bir mutatahhir. Bu kavram o kadar güzel bir kavram ki ne kadar da karşımıza çıkacak bu derslerde. Araf 82, mutatahhir ne demek? Tertemiz kalan demek. Tertemiz başladı, tertemiz devam etti. Her şeye rağmen tertemiz kaldı ve tertemiz bir biçimde de hayatını bitirdi. Böyle olan insana mutatahhir denir. Asla günaha, çirkinliğe, kötülüğe, her türlü bu noktada onu çekmeye çalışanlara inat bulaşmayan demektir. Düşünebiliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? Yeryüzünün ve insanlık tarihinin en ahlaksız topluluğuyla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Ama eteğinize hiç çamur bulaştırmayacaksınız. Bu nasıl bir şey Allah aşkına ya bu nasıl bir şey? Hiç çamur bulaştırmayacaksınız eteğinize. Bırakın hayatınız o... Ahlaksızlıktan etkilenmesi bakın bir ifade kullandım burada bırakın hayatınızın etkilenmesi paçalarınıza bile bulaşmayacak kendinizi öyle koruyacaksınız ve size iman edenlere böyle bir bilinç vereceksiniz böyle bir mücadele vereceksiniz ve bunu yapacaksınız o zaman bakın biz bu ayetleri okuduğumuzda göreceğiz bu gördüğümüz o hakikat bizim belki bir dersimizin konusu olacak belki bir dersin büyük bir kısmından bunu konuşacağız ne diyorlardı biliyor musunuz o kavim Hazreti Lut'a bunları içimizden çıkarın atın bunlar bize göre çok temiz insanlar temizliğe düşman olan bir kavim var orada temiz adamları tahammül etmeyen bir kavim var orada. Kemizliğin düşmanı olan o kavim yani tahir kalmak ahlaksızlığa bulaşmamak için direnen sabreden o insanlara karşı onları görmeye bile tahammül edemeyen bir kavim var ortada. Ve bu kavme karşı mücadele veren bir Lut aleyhisselam var ortada. Dedim ya mesele sadece eşcinsellik meselesi değil. O meselenin bir boyutu. Şimdi biz göreceğiz ilerleyen derslerde bu temizliğin başka alanlarda olduğunu da göreceğiz. E bugün de göreceğiz mesela. Bugünün dünyasında da temiz adamlardan nefret eden insanları göreceğiz. Bunlar tarihte kalmış şeyler değil. Ne kadar aslında Kur'an canlı mukayeseler nazarlarımıza verecek hep beraber şahit olmuş olacağız. Yedincisi o bir mahzun gud suresi 78. ayet mahzun ne demek hüzünlü demek tasalı kederli gamlı üzgün üzgün demek e hüzün bütün peygamberlerin aşağı yukarı ortak azığıdır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ne diyordu ben hüzünlerin peygamberiyim diyordu. Hiç hüzün eksilmedi ki aleyhissalatü vesselam efendimizden. Hiç gözünün yaşı da kurumadı. Güldüğü zamanlar bile böyle gözlerine baktığında sahabi onda farklı bir hüzün fark ediyorlardı. Ara ara geldiklerinde sahabe efendilerimiz aleyhissalatü vesselam efendimizin yanına. Efendimiz onları güzel karşılıyordu. Onlara iyi karşılıklar veriyordur. Ama sahabe efendilerimiz özellikle Ebubekir Bekir mesela özellikle Abdurrahman İbni Af. Özellikle Hazreti Ömer radıyallahu anhü mecmain şöyle bir efendimize baktıklarında. Allah Resulündeki o hüznü hemen fark ediyorlardı. Bazen paylaşıyor bazen paylaşmıyorlardı. Bütün peygamberlerde var hüzün. Ama Lut aleyhisselamdaki hüzün o kadar ağır o kadar zor ki inanın insan okurken nefesi kesiliyor şu ayete bir bakar mısınız Allah aşkına şu ayete bir dikkat edin Hud 78 Lut'un kavmi koşarak onun yanına geldiler daha önce de onlar kötü işleri yapmaktaydılar Lut ey kavmim işte şunlar kızlarımdır onlarla evlenin ayetleri işleyeceğiz zaten sizin için onlar daha temizdir Allah'tan korkun ve misafirlerimin yanında beni rezil etmeyin. Bakın bir hüzün bir farklı ızdırap var Hazreti Lut'ta. Sonra ne diyor bak onlarda böyle bir karşılık görmeyince yani bu sözlerin tesirine ait bazı şeyler görmeyince ayetin devamında diyor ki içinizde aklı başında hiç mi bir adam yok. O kadar böyle bir yüreğini yakan bir ızdırapla acıyla karşı karşıya ki Hazreti Lut hiç mi yok ya içinizde bir tek adam yok mu? Bu noktada birbirinizi uyaracak ve bu noktada yaptığınız yanlışları size söyleyecek. Feryat bu böyle bir denin feryat var. Mahzuniyeti ayetlerin üzerinden çok rahat bir biçimde hissedebiliyorsunuz. Üzüntüsünün derinliğini fark edebiliyorsunuz. İnanın bu noktada ayetleri sadece okusanız şöyle geriye çekilip diyorsunuz ki binlerce selam sana olsun ey Lut. Aleyhisselam binlerce selam sana olsun. Sen nasıl bir ağır imtihan yaşamışsın? Onun mahsuniyeti için çok şey söylenir söyleyeceğiz de zaten. Ama burada söz gelmişken önemli bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Aslında iki tane önemli bir mesele var. O meselenin ikisi de bu mahsuniyetle alakalı. Bilmem bana katılır mısınız katılmaz mısınız ama Hz. Lut'un halen mahsuniyeti devam ediyor halen. Biz ümmet olarak, ümmeti Muhammed olarak da bu mahsuniyeti giderme adına hiç adım atmamışız. Ben şimdi bu derslere yoğunlaşınca bazı şeyleri eksik bıraktığımızı, ihmal ettiğimizi, önemsemediğimizi, bu noktada bazı şeyler yapmadığımızı fark ettim. Onun için sizi iki tane ameli anlamda sorumluluğa davet edeceğim. Bu Hazreti Lut ile aramızdaki irtibatı güçlendirecek şeyler. Onun ahlak medresesinde talebe olmanın sorumluluğuna ait bazı şeyler bunlar. Yeri gelmişken bu iki şeyi size bir söylemek istiyorum. Birincisi şu. Farkında mısınız bilmem. 4000 küsür senedir ümmet ki öncesi de İslam ümmetidir. Allah Resulü'nden önceki mümin olanları da dahil etmemiz lazım. Lut ismini hiç koymuyor çocuklarına. Çünkü Lut dediğince hemen akla onun muhatap olduğu o ahlaksız kavmin yaptıkları geldiği için öyle anılmamak için öyle bir şeyle izafe edilerek zihinlerde bir çağrışım olmaması için Lut diye bir ismi silmiş ümmet hafızalarından ya bir peygamber ismidir. O peygamber o ahlaksızlıkla mücadele etti. Biz niye o ahlaksızlıkla bir aziz peygamberi analım Allah aşkına? Onun için ne olur bu noktada bir hassasiyetimiz olsun. Bu isme sahip çıkalım. Bu bizim bir peygamberimizin ismi. Nasıl ki Davud, Süleyman, Eyüp, Yunus, İsa, İsa, Musa, Nuh hepsine binlerce selam olsun. Çoluk çocuğumuza verdiğimiz isimler Lut da bu güzel isimlerden bir tanesidir. Şimdi bilen bilir böyle ben bir şeye yoğunlaştım mı? Bana o haftada birisi gelse desek ya hocam benim çocuğa bir isim ver. Ben vereceğim isim belli. İki ay boyunca gündemim Lut ona göre. Gelip bana sorduğunuzda vereceğim isim Lut ismidir. Eğer kabul ediyorsanız gelin bana sorun. Şimdi eğer kabul etmeyecekseniz başta söyleyeyim. Ben gündemimde şu anda Lut aleyhisselamın ismi var. Ve o ismin yaygınlaşması adına ben bir mücadele vereceğim. Bir mümin olarak elimden ne geliyorsa... Aynı mücadeleye sizi de çağırıyorum. Bu birinci olarak sizden istediğim. İkinci bir şey buraya getirecektim. Sonra dedim ki böyle menfi bir reklam olmasın diye getirmekten vazgeçtim. Bu hafta 10 tane Arapça 10 tane Türkçe sözlüğe baktım. Sö söylemeyeceğim hangilerine baktığımı ama siz de bakın evlerinizde varsa. Ya açıyoruz böyle en güzel sözlükler yani güvendiğimiz bildiğimiz sözlükler yani. O sözlüklerde lutilik diye bir kavram var. Ve o kavramın karşılığında da eşcinsellik, homoseksüellik var. Allah'tan korkun ya, Allah'tan korkun ya. Bir peygamberin adını o o eylemle nasıl anarsınız siz? Onun için silin hafızalarınızdan bunu. Lutilik diye bir şey yok. Livata da yok. Lut, livata lutilikten alınmış bir şeydir. Bu iki kavramı gördüğünüzde, ya da birileri kullandığında bu memlekette bile işte bildiğiniz büyük büyük hocalar, koca koca müesseselerin başında olan insanlar bile bu meseleyi anlattıklarında lutilik diye anlatıyorlar. Usulüne uygun bir biçimde uyarın, o yayın evleriyle de irtibata geçin, halkın yoğun bir biçimde kullanması onun meşru olduğu anlamına gelmez. Lutilik diye bir kavram yok sil sil öyle bir şey yok. Onun adı neyse ne, ne diyeceksen ona eşcinsellik mi diyeceksin homoseksüellik mi diyeceksin oğlancılık mı diyeceksin ne dersen de ama lutilik deme ama livata deme deme bunları. Çünkü bu ikisini sen o aziz peygamberin adını kirleterek kullanmış oluyorsun. Onun için bu konuda ben elimden geleni yapıyorum uyarıyorum da bazen duyduğumda bazı kardeşlerimi ve hocalarımızı siz de yapın. Yayın evlerinde bakın evinizde şu anda muhakkak sözlükleri vardır. Açın o sözlükleri. Varsa eğer o kavram o sözlüğe öyle girmişse... Uygun bir dille, uygun bir uslupla o yayın eviyle irtibata geçin. Bunun doğru olmadığını söyleyin. 3-5 insan bunu fazlaca gündem ettiğinde Allah'ın izniyle bir hayra vesile oluruz. Bizim en büyük meselemiz bu kavramların kirletilmemesi meselesi. Şimdi geleceğiz Hazreti Yakub'a. Ben İsrail kavramı için aynı şeyi söyleyeceğim burada. Ve sizi İsrail kavramına dikkat çekeceğim. Ona sahip çıkmaya sizi davet edeceğim. Bunlar bizim kavramlarımız ya. Biz kavramlarımızı niye bu ona buna bırakalım? Niye birileri bizim kavramlarımızı kirlesin? Niye bizi biriler bizim kavramlarımızı alıp başka yerlere sevkesin? Böyle bir şey yok. Biz o kavramlarımızı kargaşaya asla kurban etmeyeceğiz. Kavra kavramlarımızı Kur'an'ın bizim nazarlarımıza verdiği Allah Resulü'nün bize öğrettiği şekliyle anlamaya çalışacağız. Ona göre de gereğine ise yerine getireceğiz. Özellikle bu sözlüklerdeki bu noktada ifadeleri de düzeltme adına sizi bir seferberliğe sizi böyle bir amele davet ediyorum. Allah inşallah bu hayırda sizi öncü kılsın. Sekizincisi o bir mazlum. Hud suresi 80. ayet. Mazlum ne demek? Uğradığı zulüm, baskı ve haksızlığa karşı elinden bir şey gelmeyen demek. Yani artık yapacak bir şey yok. Ve biz Hud suresinin 80. ayetinde mazlum peygamberi okuyoruz. Azgın kavim kendisine erkek suretinde gelen melekleri vermesi için evini kuşattılar. Evini kuşattılar o peygamberin. Hazreti Lut utandı, üzüldü gözyaşları içerisinde. Keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı. Veya güçlü bir kaleye sığınabilseydim dedi. Bir mazlum feryadını görüyorsunuz burada. Bir feryat var orada. Keşke gücüm olsaydı. Gücüm olsaydı da size karşı gelebilseydim. Keşke evim sağlam olsaydı. Sağlam bir kalem olsaydı. Siz etrafta ne yaparsanız yapın. Bana zarar veremeyecek şekilde olsaydınız dedi. Tabi melekler dedi ki hiç korkma. Onlar bize bir şey yapamaz. Biz melekleriz. Sen yoluna bak sen bu kavmin içerisinden çık gitti diyerek ona bu noktada helakin, azabın geleceğinin haberini verdiler. Onun için o bir mazlum. Dokuzuncusu o bir muhacir. Hicir suresi 65. ayet. Hazreti Lut hayatı hicret olan bir peygamberdir benim güzel kardeşlerim. Biz Hazreti Musab için o ifadeyi kullanmıştık bir alimden alarak. Neydi o ifade? Daimi muhacir. Musab böyledir. Lut aleyhisselam da böyle o daimi bir muhacir nasıl oldu biliyorsunuz değil mi amcasıyla beraber başladı onun hicreti. Harran'dan çıktı geldi Filistin'e Filistin'de görevlendirildi gitti Sodom gomoraya oraların nere olduğunu geleceğiz zaten orada görevini yerine getirdi yıllarca kaç yıl bu mücadeleyi verdi sonra kavmini bu noktada belli şeylere inandıramadı inanmadılar azgınlıkları ahlaksızlıkları artarak devam etti. Azap geldi mümin olan bir avuç insan onlara ait de bilgiler gelecek ilerleyen derslerde. Mümine olan kızları var kızlarını da yanına aldı oradan çıktı yine o yerler şu anda Ürdün'ün içerisinde kalıyor biliyorsunuz. Oradan çıktı yine amcası Hazreti İbrahim'in yanına geldi son demlerini Filistin'de El Halil'e yakın bir yerde geçirdi ve orada da vefat etti. Bakın hayat hep hicret. Böyle olduğu için aleyhissalatü vesselam efendimiz damadı Hazreti Osman'ı kızı Rukiye Habeşistan'a gönderince selam olsun Lut'a ve selam olsun Osman'a Osman Lut'tan sonra ailesiyle hicret eden bir hicret kahramanıdır dedi. Niye Lut Aleyhisselam'ın hicretiyle Hazreti Osman'ın hicretini benzetti? E göreceğiz ne güzel bazı hatıralar var. Onları gördükçe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o benzerliği kurmasını daha iyi anlamış olacağız. Ama bilelim ki onun hayatı bir hicret, bir daimi muhacir. Harran'dan Filistin'e, Filistin'den Ürdün'e, Ürdün'den tekrardan Filistin'e hayatında hep iman yolunda hicret üzere yaşayan bir peygamber var karşımızda. Sonuncusu da o bir muallim Saffat suresi 137 ve 138 göreceksiniz kaç ayette Kur'an bize Hz. Lut'un ve mücadelesinin bir ayet olduğunu bir işaret olduğunu bir ibret olduğunu ders alınması gereken çok önemli mesajlar olduğunu söyleyecek. Biz sadece her ayet için bir her mesele için bir ayet örnek verdiğim için burada da bir tane verdik ama kaç ayette bunları okuyacağız. Hz. Lut'un bu noktada muallim olduğuna dikkat çekilecek yani öğretti öğretmeye de devam ediyor. Eğer talebe olursan o mektebe sen de bir şeyler öğreneceksiniz. Biz de bu sene ahlak medresesindeyiz değil mi? Ahlak adına birçok şeyi konuştuk yıl boyunca. Sonuna kadar da konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi geldik sonlara doğru dönemin. Geldi karşımıza Lut'un medresesi aleyhisselam. Tam bir ahlak medresesi. Ve bize ahlak öğretecek. Eğer biz oraya iyi bir mutallim olursak o muallim zaten. O öğretmeye devam ediyor. Ben talebe olursam alacağımı alacağım Birçok şeyi burada heybeme doldurmuş olacağım. Burada Saffat Suresi 130-138'de ne diyor Rabbimiz biliyor musunuz? Şüphesiz sizler bu Mekkelilere hitap ediyor. Yolculuklarınız sırasında sabah akşam onların harap olduğu yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. Hala düşünmeyecek misiniz? <gülüyor> Hala akletmeyecek misiniz? görüyorsunuz ya görüyorsunuz azaba uğradıklarını görüyorsunuz neler yaptıklarını anlatıyor bu Kur'an size onun neticesinde onların nasıl bir sonla hayatlarını işte bitirdiklerini görüyorsunuz halen akletmeyecek misiniz bu sadece Mekkelilere söylemiş bir söz mü hayır bize de söyleniyor halen onların kalıntılarını görüyoruz biz halen o azabın izlerine şahit oluyoruz biz eğer o azabın izlerinden halen biz bazı şeyleri almayacaksak biz o zaman Lut Aleyhisselam'ın muallim oluşunu da anlamamışızdır. Onun mücadelesinin bir mektep olduğunu da fark etmemişiz demektir. İnşallah bizler hepimiz fark edenlerden oluruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim dersin sonuna geldik. Bir hususa dikkatlerinizi çekip dersimi bitirmek istiyorum. Şimdiye kadar bir sürü peygamber gördük. Bundan sonra da göreceğiz. Yani biz Kur'an'ın anlattığı bütün o peygamberler silsilesinin hepsini inşallah burada işlemiş olacağız. Gönderilen peygamberlerin o kavimlere niçin gönderildiklerini sorguladığınızda karşınıza şöyle bir tablo çıkıyor. Büyük bir kısmı, kısmında o kavim derin bir inanç sapması yaşıyor da Allah onun için o kavme peygamber gönderiyor. Ahlak noktasında çok büyük saplantılara giriyor o kavim Allah onun için oraya peygamberler gönderiyor. Ekonomik ve idari anlamda çok büyük zulümler yaşanıyor o toplulukta. Allah onun için oraya peygamberler gönderiliyor. gönderiyor. Evet başka sebepleri var mı? Sebepleri de var ama ben üç şeyi şimdi nazarlarınıza verdim. Yani inanç noktasında derin sapmalar yaşanınca Ahlak noktasında çok büyük saplantılar o kavim içerisinde o topluluk içerisinde yayıldığında ekonomik ve idari anlamda çok büyük zulümler yaşandığında Allah o topluluğa ne yapıyor peygamberler gönderiyor. Peygamberler de gidiyor zor bir kavim var karşılarında zor muhataplar var. Mesela biz efendimizi biraz daha fazla biliyoruz işte Mekke'de neler çektiklerini hatırlayın 13 yıl boyunca neler neler çekiyor ama hiçbir peygamber. Allah'ın izni kendilerine ulaşmadan o kavimlerini yani mücadele sahalarını terk etmiyorlar. Sonuna kadar mücadele sonuna kadar. Sadece kim terk etti? Yunus Aleyhisselam terk etti. Onu da Kur'an bize başka bir şekilde anlattı. Terkin nasıl bir şey olduğunu da biz Yunus Aleyhisselam'ın üzerinden anlayacağız. Şimdi bu dediğim şurada bir kalsın. Şimdi ben buradan bizim kendimize geleceğim. Biz artık hayatın içerisinde neredeysek mesela şimdi beni Avrupa'da dinleyen bir sürü kardeşim var binlerce de selam olsun o güzel davetçi kardeşlerime onlar mesela diyelim ki Avrupa'da zor şartlarda Müslümanca yaşama ve Müslümanca kalma mücadelesi veriyorlar. Şimdi bu memleketin işte Akdeniz'inde, Ege'sinde, Karadeniz'inde böyle yaşadıkları zeminde biraz İslami anlamda fazlaca karşılık bulamadığı bazı yerlerde yaşamak zorunda olan kardeşlerim var mesela. Çoğu zaman onlar bana işte ne yapalım ne edelim diye istişare ettikleri için haberdarım onlardan. Onlar var mesela. Üniversitede bir okuyan kardeşim var. İşte o Anadolu'nun falanca yerindeydi. Dedi ki işte İstanbul'da filanca yerde üniversite okuyacağım bambaşka umutlarla gelmişti geldi baktı ki o zemin bambaşka e bir iki sene sonra başladı sıkıntılar ne yapayım ben devam mı edeyim yoksa buradan çekileyim mi diye sıkıntı içerisinde olan kardeşlerim var. Diyelim bugün çok zor biliyorsunuz helal ticaret helal noktada bu işi devam ettirmek. Farklı farklı ticari sektörlerine mücadele eden o da bir cihattır. Cihad eden esnaf tüccar kardeşlerim var. E şimdi o ticaretin zor imtihanlarıyla karşı karşıya kalınca ya devam edelim sahadan çekilelim mi diye bu noktada götürüp getirdikleri zihinlerinde bir sürü şey var. Daha bir sürü şey var. Mesela diyelim ki akrabalarıyla imtihan yaşayanlar var. Aileleriyle imtihan yaşayanlar var. Var var var var var bir sürü var. Bütün bu var olanlara bir şey söylüyorum. Şimdi benim güzel kardeşlerim şu peygamberlerin mücadele yöntemlerini bir öğrensek var ya iyi bir biçimde öğrensek mücadeleyi sonuna kadar devam ettirmeden hicret meselesini ayrılma meselesini bırakma meselesini konuşmamamız gerektiğini anlamış oluruz. Önce mücadele hele her yolu bir dene mücadele et, iyileştirmeye çalış. Baktın ki olmuyor sana zarar vermeye başladı sen düzelteyim diye gayret ederken sen bozulmaya başladın tamam ondan sonra bazı şeyleri konuşalım. Ama bunları yapmadan eğer biz hayattan çekilirsek hayatın alanlarında her türlü çekilmemiz o yanlışın, o kötülüğün bir yönüyle devam etmesine sebep olur. Bakın anlayabileceğimiz somut bir örnek vereceğim şimdi size. Gençler var bir sürü böyle hayır hizmetlerinde, A vakfında, B derneğinde, C cemaatinde bir şeyler yapıyorlar. Allah yaptıkları hizmetleri bereketlendirsin. E biz insanlardan oluşuyoruz. Hepimizin de bir sürü kusuru var. A vakfında diyelim ki mücadele veriyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bakıyor ki orada kendisine göre... Yanlış gördüğü bir şeyler var. Yanlış gördüm selamun aleyküm ben gidiyorum dedik desek bu noktada bu peygamberlerin mücadelesini anlamış oluyor muyuz? Vallahi bir yerde yanlışın yanlış olarak devam etmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de budur. Biz yanlışı düzeltmekten ziyade kaçmayı Orayı terk etmeyi çözüm yolu olarak zannediyoruz. Ya bir mücadele edelim biraz. Ben iyileştirmeye çalışayım. Bir defa yapayım, iki defa yapayım, üç defa yapayım. Yolları yol, zorlayayım. Baktım ki olmuyor tamam. Ondan sonra hicret, yeryüzü bana mescit kılınmış. Orada olmaz bir başka yerde rızkımı ararım. Orada olmaz bir başka yerde gider hizmet ederim. O üniversitede olmaz gider bir başka yerde okurum. Tamam yaparım. Ama bunu yapabilmem için öncelikle benim yapmam gereken şey ne? mücadele edeyim bir kapıları zorlayayım dolayısıyla biz peygamberlerin bu noktadaki mücadele yöntemlerini öğrendiğimizde bakın karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor benim güzel kardeşlerim diyor ki o peygamberler hepimize önce kendini bir sağlamlaştır sonra haneni koru daha sonra çevreni iyileştirmeye çalış arkasından mücadele, kötülüklerle mücadele et Sonra mücadeleni yapılması gereken her şeyi ortaya koyana kadar devam ettir. Nihayetinde altıncısı bütün kapılar kapandıktan sonra hicret etmeyi gündem etti. Bunu söylüyorlar. İnanın ki peygamberlerin bize söyledikleri bu bakın önce kendini sağlamlaştır. Kendin zayıfsın sen sen diyorsun ki ya ben zayıf zayıflığını görmüyorsun başka şeylere bahane ediyorsun. Önce kendini bir sağlamlaştır. Peygamberler işte bak mümin özelliğini Hazreti Lut'un en önceye koyarak meseleyi anlamaya çalıştırdı. Sonra haneni koru hele bir haneni kıblegah evine bir çevir sonra çevreni iyileştirmeye çalış öyle hemen akrabalardan küs arkadaşlardan arkadaşlardan küs komşulara kapıları kapat öyle bir şey yok bir çevreni güzelleştirmeye çalış arkasından kötülüklerle mücadele et sonra mücadelenin yapılması gereken her şeyi ortaya koyana kadar devam ettir tamam bütün bunları yaptığın olmuyor olmaz mı olmayabilir bütün bunları yapmış olmana rağmen yine de olmayabilir mi olmayabilir bunun bir sürü de örneği var eğer bunları yaptıktan sonra nihayetinde bütün kapılar kapanırsa eğer hicret etmeyi o zaman gündem et biz peygamberlerden binlerce selam olsun onlara bunları öğreniriz onun için hayatımızdaki bazı kararları alırken ne olur bunlara dikkat edelim yoksa yanlış şeyler yaparız Sadece yaptığımız şey bizimle kalmaz. Biz gideriz bir yerden orada yanlışlık devam eder. Onun vebalini de Allah korusun üstlenmiş oluruz. Orası iyileşmediği için orada üretilen kötülük gelir başka yerde bizim gittiğimiz yerde bize bulaşabilir. Dolayısıyla bu noktada bizim çok daha meseleyi geniş bir biçimde ele alıp bütün adımlarımızı peygamberlerin bize öğrettiği gibi yapma adına bir sorumluluğumuz var. Allah bu sorumluluktan bizi geri koymasın. Yolumuzu o enbiya-i kiramın yolu kılsın. Son nefesimize kadar da onların yollarını, yöntemlerini anlayıp kendi yollarını onların yollarına benzetmeye çalışan bahtiyarlardan bizi eylesin. Şu Recep-i Şerif'i böyle geçirebilmek bizlere nasip olsun. Gerçekten adımlarım. Ne kadar peygamberlerin yoluna uyuyor. Ne kadar sözlerim onların miraslarına uygunluk arz ediyor. Ne kadar tavırlarım onların bize verdiği örnekliliğe uyuyor. Bütün bunların hepsinin. Ciddi bir biçimde muhasebesinin yapılacağı bir zemine dönüşsün bu bereket ayları. İşin nihayeti de hepimizin selamete eriştiği o güzellikler olmuş olsun. Allah hepimizi o güzelliğe erişsin diye dua ediyorum. Sizden de dua bekliyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.